Evet, Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve araya girdik. Aslanın programının da ortalık yerine girdik. Gene canlı yayında naklen bir takım bağlantılar yapmak durumdayız. Gezi Parkı'ndaki büyük polis saldırıları ve sonuçları üzerinde konuşuyoruz. Evet polis yine müdahale etti. E, saat 1'de Diskin düzenlediği bazın toplantısına ...gaz bombaları yine müdahale etti. Detayları öğrenmeye çalışacağız açık radyodan. Bir, evet, bir özetleme yapacak olursak... belki e, gün sabaha karşı... ...bugün sabaha karşı... ...iki ayrı polis müdahalesi oldu. Dün akşam özellikle sayısı... ...belki de on binleri bulan... ...büyük bir kalabalık, coşkulu bir topluluk... ...hiçbir zaman tam sayıyı öğrenemedik ki... <gülüyor> Öğrenemeyiz de herhalde ama Yani ben 5000 diye tahmin etmiştim Ama onun çok üzerinde olduğu da Söyleniyor arkadaşlarımız tarafından 10.000'in e, üzerinde Diyelim son derece barışçı Şarkılı sözlü bir sohbet Toplantısı gerçekleşirken Sabaha karşı bazı Oradaki arkadaşlarımızın da Tahminlerinde olduğu gibi Polisin poli e, Pusu kurarak adeta ...bir gece yarısı baskını daha... sabah karşı baskını daha yapıldı. Ve Gezi Parkı tamamen boşaltıldı. Çadırlar bu seferki bir öncekinde olduğu gibi... ...yakılmadı. E, ama e, kamyonlara yüklenerek götürüldü. Önceki günkü fidelerinde... ...dikilen ağaçlarında <gülüyor> preslenerek... preslenerek e, şeye gönderilmesi, çöpe gönderilmesinin yanı sıra bu sefer de bütün ağaçlara yapılan o işler, çalışmalar filan tahrip edildi ve çok sayıda şu anda ya yani milletvekilleri de vardı orada ve diyalog kurma Çevik Kuvvetle diyalog kurulmadı haberi oldu. Sonuçta da yeni müdahalelerle beraber şu ana kadar elimize ulaşan haberlerde yüzün yüz civarında yaralı oldu. Evet ...ve bir saldırılarda en az yüz yaralı ve bu sayının giderek yükseldiği söyleniyor. Özellikle İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan önemli bir açıklama var. AKP hükümeti çıldırmış olmalı başlığını taşıyordu. Bu yüz yaralının içerisinde altısı kafalarına isabet eden gaz bombaları sonucu travma geçirmişler. Beyin travmaları geçirmiş oldukları belirtiliyordu yapılan açıklamada bir kafa travması, bir kol kırığı ve bir bacak kırığı ile yaklaşık 100 kişinin çeşitli yerlerinden sıyrık ve ekimozlarla Gaza bağlı zehirlenme yaşamasına neden olan yöneticileri istifaya davet ediyoruz diyorlar. Evet. Büyük bir galiba sayı yükselmiş burada çünkü bir anetteki İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan yetkili de sayısını, kafa travması geçirenlerin sayısının altı olduğu söyleniyordu. Bunlardan bir tanesi de kafasında isabet eden gaz bombası nedeniyle hastaneye kaldırılan Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet çıktı. Onun da durumunun iyi olduğuna dair haberler gelmişti. Evet ve ayrıca da şeyden de bahsedebiliriz çeşitli programcı arkadaşlarımızla gün boyunca yaptığımız... Haber takibinde sizinle paylaşmaya çalıştık bu durumları ve bunun devamını da getiriyoruz. Uluslararası Af Örgütü'nden de Gezi Parkı ile ilgili bir açıklama yapıldı. Polislerin yargılanması gerektiğini söylüyorlar uluslararası. Bu arada evet, şimdi aldığımız bir haber Bir sıcak var. gelişme var. Sırrı Süreyya Önder, milletvekili Sırrı Süreyya Önder'de hastaneye kaldırılmış. Detaylarını da bulduğumuz zaman... E, aktarmaya çalışacağız. Paylaşmaya çalışacağız evet. Yani Ustası Af Örgütü'ne dönersek Radikal Radikal.com.tr'den aldığımız bir haberi aktaralım. E, Ustası Af Örgütü Taksim Gezi Parkı'ndaki barışçıl gösterilere karşı aşırı güç kullanılmasını kınıyor ve polislerin de yargılanmasını istiyor. 23 yaşındaki bir göstericinin de biber gazı kullanılması sebebiyle ciddi şekilde yaralandığı ve bir ağaca tutunmak isterken polis tarafından tekbelendiği ve darp edildiği haberi vardı. Onu da onunla ilgili haberleri de size vermiştik. Fakat şimdi daha da eee Behamet Kespeden bir durum var. Uluslararası Af afölgüte ayrıca yetkililerden göstericilerin barışçıl <gülüyor> toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını güvence altına almalarını talep etmektedir diyor. Gerçekten de en temel anayasal hak. Evet. Ee, şimdi Açık Radyo'dan, Açık Dergi'den İlksen Tuna e, basın toplantısını izlemek için oradaydı. Ona bağlanacağız. O da galiba gazın, altına, e, gazın etkisi altında kalanlardan bir tanesiydi. Ee, İlksen merhaba. Merhaba. Merhaba İlksen. Merhabalar. Ben gazın etkisinde kalmayan şanslı çok azınlıktan Hı. birisiydim. Ee, çünkü biraz çok da kestirilemeyen bir hareketi var gerçi. Ama şans eseri esasında. Gazın atıldığı yerden bir parça ayrı bir yerde duruyordum. Ee, sizin de söylediğiniz gibi bitkin çağrısıyla bir basın toplantısı vardı. Biz radyodan yukarıya doğru çıkarken aslında toplantının yapıldığı onun 3 koldan polislerce adeta kuşatıldığını e, gördük. Ve bir biçimde kitlenin artık heyecanı mı diyelim tansiyonunun yükselmesiyle beraber de anında biz müdahale yapıldı. Burada bence temel sıkıntı gerçekten bir basın açıklaması. Önce Tabipler Birliği bir açıklamada bulundu. E, ardından da e, Sırı Süreyya Önder de hastanede olduğunu söylediniz. Tam meydanın ortasındaydı. Tam disk açıklama yaparken kornaların bütün e, basın açıklamasını eşlik etmesiyle beraber oldu ki diye tahmin ediyorum. E, polis tarzik üsüyle kitleyi dağıttı. Kitle tamamen barışçılık bir kitle. Orada toplananlar bunu söylemediğim. Az evvel çevik kuvvetle bir diyalogsuzluk olduğunu sandınız. Çevik kuvvetle ya da polisle, kolluk kuvvetleriyle kesinlikle aynı frekansta olduğunu söyleyemeyiz oradaki kitlenin. Daha doğrusu çevik kuvvet çok üst perdeden ve şiddetli bir tonu tercih ediyor. Oradaki kitle ise tamamen anayasal haklarını kullanarak sözünü söylemek için oradaydı. Ama polisin zaten buna en başından... Ee, Müsaade etmeyeceği konumlanış biçiminden belli. Sıra Serviler, İstiklal Caddesi ve kapatılmış olsa da tarla başından e, adeta avluka altındaydı bütün kitle. Ve kazancı yokuşuna doğru geri püskürtüldü. Burada da her bir kişinin bir biçimde yar yaralanmaması, zarar görmemesi tamamen şans eseri. Bu bence bir, tamamen vehamettir bunu söylemek lazım. Şu anda Taksim platformu 7'ye kadar kim bir gösteri yapamayacağını duyurduk. Belki bunu söylemek de e, anlamlı olur. Ama yediye tekrar çağrı yapıldı. Şu anda herkes sahile doğru inmiş vaziyette. Bildiğim kadarıyla gümüş suyundan yukarıya doğru çıkan mutluluk var ama e, ana grubun en azından polis tarafından püskürtürdüğünü ve bir biçimde söz haklarında elinden alındığını söyleyebiliriz. Evet. Gezi Parkı'nın içinde de herhangi bir insan kalmamış durumda. Öyle mi? Yok. Hiç kimse yok. Kesinlikle yok. Zaten Tamamen terörize vaziyette orası. Aslında bir biçimde bırakılsa belki bir şenlik alanına dönüşecek bir potansiye de sahip. Onu da söylemem lazım oradaki topluluğun. Ama bilmiyorum. Belki akşama Ama beraber... asıl amaç işte bunu önlemek herhalde. Yani bu hakikaten e, sürreel bir e, filmin, piyesin ya da bir eserin ortasında gibi hissetmemek insanın kendisini hissetmemesi elde değil. Çünkü yani tamamen kamuya Hı. açık bir alanın yani İstanbul'un, dünyanın en önemli şehirlerinden birinden bahsediyoruz. Bir, evet. e, herhalde ilk ona girdiğinden kimsenin şüphesi olmayan bir büyük metropolden, onun da kalbi olan bir e, merkezden bahsediyoruz, kamusal bir alandan. Ve buraya insanların sokulmaması gibi, yani barışçı bir e, toplanma için bile e, sokulmaması gibi bir durumdan bahsediyoruz. Hakikaten inanılması güç bir durum. Evet, hoşlarına gitmiyor çok açık ki bizim bedenen orada oluyor olmamız. Çok korkunç gerçekten. Yani siz real diyorsunuz benim de ağzıma sadece saçma sapan bir lafı geliyor. Çok da mantık yürütemiyorum. Absürdü evet yani ama çok ciddi bir vahameti var. Bakalım akşama doğru yükselecektir herhalde şey, direniş. Öyle gidecek ki, çünkü kimle konuşsak, yani kimle konuşsam ben... Farklı kollardan gerçi birçok insanla görüşmek de mümkün olmadı o dağılmanın sonunda ama şanslısıyla karşılaştım birçok kişi zaten büyük bir şeyle kendinden emin vaziyette akşam de tekrar taksime çıkacaklarını şimdilik etrafta dinlendiklerini söylüyorlardı. Bunu da belirtmek lazım. Evet yani birileri Taksim Gezi Parkı şöyle olmuş böyle olmuş orada gelip gösteri yapacaklar. Şudur budur vesaire. Ne yaparsanız yapın, biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz diye bir sözü vardı başbakanım. Bence evet. bu, bu, bu geri dönüşsüz bir noktaya doğru Türkiye'deki sosyal ve siyasi olayları sürükleyebilecek en önemli açıklamada bu gibi geliyor bana. Evet. Tetikleyen. Bu, bu da tabii ki tabipler bizi ve açıklamaları da çok önemli gerçekten. Çünkü biz de kararımızı vermiş vaziyetteyiz. Ama onlar korkuş bir şiddet uyguluyorlar. Bu da can kaybının yaşanmaması, yani bir biçimde muhafaza edilmesi bu gösteri hakkının Bence doğrudan sorumluluğudur hükümetin. Bunu da bir kere daha hatırlatmak lazım. Umarım bir biçimde bu tepki büyüyecek ve zorunda kalacaklar bunu yapmaya. Evet, peki ilk senle arada tekrar görüşme fırsatımız olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Peki, görüşürüz. Görüşmek